Yusuf'un peşine düşmek için Züleyha olmak gerekir. Züleyha, aşk öykülerindeki tek mücadeleci kadın figürüdür. Ne Leyla, ne Aslı, ne Şirin aşık atabilir onunla. Züleyha, Mısır'ın nilferi. Nilfer, kadınların asırlardır kapıştığı bir raiha, namı diğer lotus çiçeği, Züleyha'nın kokusu. Bugün Hala Kahire'nin göbeğinde duran Lotus kulesiyle yukarı Mısır'ın sembolü. Züleyha, Yusuf'un manayı ismiyle de olsa değerini bilmiş ve uğruna makamını, şöhretini, itibarını, mal ve mülkünü, saltanat sahibi eşini ve dahi ömrünü feda etmiş kadın. Yusuf için değmez mi? Züleyhalar tüm varlıklarıyla savaşırlar. Yusufsuz dünya tarumar olsun anlayışını, ''Bir kadına yakıştıramayanlar, dağları delen Ferhat'a, çöllere düşen Mecnun'a destanlar yazanlar, dilerlerse Züleyha'yı yerden yere vursunlar. O bunlara bir omuz silkip geçer. Hakikatte o hepsinden daha kahramandır. Zira kadın olmanın zayıflığı için de aşkı için dağları delmemiş, çölleri aşmamış ama göz göre göre kendini yakmıştır.'' Ona, insanlar arası söylence ve masalların değil, kutsal kitabın aşk kahramanı olmak lütfu bahşedilmiş. Evet, insanların dilinde, öykülerinde, aşkın kahramanı, hep erkekler olsa da ilahi metinde bu böyle değildir. Kahramanlar da insandır, zaaflar taşırlar. Kanaatimce, insani zaafların en anlaşılırı olanları aşıkların zaaflarıdır. Züleyha'nın zaafı Yusuf'tur. İnsan bir yerde düşecekse, bir kuyuya yuvarlanacaksa Yusuf'tan ala düşecek yer mi bulunur? Yahut Yusuf kuyusuna bir düşen bir daha oradan çıkmak ister mi? Bilinmez. Züleyha öyle ele avuca gelmez, İyi mi kötü mü karar verilemez bir karakterdir ki insan onun üstünü bir kalemde çizemez kalem onu çizemez. Zira ondan çıkan kara mürekkep de Züleyha'nın sevgilisidir. Mürekkep dahi Züleyha'nın Yusuf'a bakan gözlerine bir sürme olmak emelindedir. O ne Nuh'un karısı, Lut'un karısı gibi tenkile medardır, ne Meryem ve Asiye gibi övgüye. O bu ikisinin arasında bir yerlerde bir iyiye bir kötüye salınır durur. Züleyha'yı bu kadar bir zen yapan da kanımca budur. Züleyha'yla hayalde yahut gerçekle karşılaşan bir adam onunla ne yapacağını bilemez. Öyle kararlı, öyle kendinden emin, aşkında öyle sebatkardır ki ona ardını dönemez. Öyle tehlikeli, öyle imkansız, öyle anlaşılmazdır ki korkar da onu bağrına basamaz. Züleyha... Kelamı dize getiren kadındır. Kelam, onun dilinde, aleyhinde dönmüş kadınları da, makam sahibi eşini de teshir eden bir büyüdür. Züleyha'nın bir sözü, insanı hapseder, bir sözü, insanı azat eder. Züleyha'nın adı yoktur. Kıssada salt kadın oluşu nazara verilir. Bu öyle anlamlıdır ki hem her kadında bir Züleyha gezidir iması taşır, hem de Züleyha'nın diğer insani sıfatların hepsini aşkın ateşiyle yakıp kül eden ve sadece kadın sıfatıyla yalın kat ortada kalan mahiyetini anlatır. O kadındır, sadece kadın. Ne anne, ne eş, ne arkadaş, ne evlat, sadece kadın. Tüm sıfatlarından soyununca her kadın Züleyha olur. Züleyha'ya çareyi, necat, sair sıfatları yeniden giyinmekle mümkündür. Züleyha'nın salt kadın oluşunu anlamayanlar, kısada kadın nefsinin nasıl tasvir edildiğini de ayırt edemezler. Bir kadın için en mühim şey hem cinsleri tarafından onaylanmaktır. Kadınlar kadınlara arka çıktığında kadınların önünde durabilecek ne bir Aziz ne de Yusuf kalmamıştır. Sayır kadınlar cadı kazanları kaynattıklarında Züleyha gibi güçlü bir kadın imgesinin seçtiği yol hiç şüphesiz daha büyük bir cadı kazanını kaynatıp tüm kadınlara yemek olarak sunmasıdır. Züleyha'nın sofrasından kalkan Züleyha odur. Gerçek şu ki Kadınların ekseriyeti de biraz cadıdır. Cadılık belki de bir kadının vicdanından kaçıp kurtulmuş nefsinin adıdır. Hak verin ya da vermeyin fark etmez. Züleyha'yı bir kez gönül kulayla dinleyen onun Yusuf'a tutkusuna bitimsiz mazeretler bulur. Onun bakarak ya da konuşarak ikna edemeyeceği insan yoktur. Yusuf Müstesna Züleyha'nın gücü ve nüfuzu iş Yusuf'a gelince tuz buz olur. Belki de Züleyha'nın aşkının sebebi budur. Kadınlar genellikle hükümlerinin geçmediği erkeklere aşık olurlar. Ben onun kadın oluşunu kınamam. Sair sıfatlardan azat oluşunu da anlarım. Yusuf'un güzellikleriyle kör eden bir güneş, ilmi ve hikmetiyle nefes kesen bir melek olduğunu da bilirim. Ancak Züleyha'yı Yusuf'u yakışıyla kınarım. Onun en büyük günahı budur. O, Yusuf'u zindana attırmıştır. Varlığına ama onun olmayışına on tahammül edememiştir. Züleyha'nın en büyük suçu kendine değil, Yusuf'a kıyışıdır. Aşkın tehlikeli salınımları, cazibe defya, tutku, nefret. Zannım odur ki, insan... Mecazi aşktan çıkamazsa, hele de Yusuf gibi çok kuvvetli bir sebebe takılıp kaldıysa artık iflah olmaz. Ondan her şey beklenir. Öyle ya, Birini put edinirseniz ondan kurtulmanın tek yolu o putu kırmaktır. Kim bilir, belki putperest bir kültürün ferdi Züleyha'nın yaptığı da sadece putur. Ya tapacaksınız, ya kıracaksınız. Mecazi aşk için başka yol yoktur. Yusuf, zahirde mahpus, batında hür. Züleyha, zahirde özgür, batında Yusuf'a müebbet mahkum. Yusuf, Züleyha'yı hayır demesiyle hapsetmiştir. Züleyha, Yusuf'u götürün demesiyle. Züleyha, ahlakında da Adem soyundandır. Adem gibi günahkar, onun gibi tevbekâr, günahı işleyip tevbe eden, böylece uzaklaştığı rahmete geri dönen, bir kez gözden uzak olsun diye hapsettirdiği adamı temize çıkaran da o olmuştur. Sevdasının karası gibi günahın karasını da yüklenmiş. Yusuf'u aklamıştır Süleyha. Yusuf yanlış yapmamıştır. O korunmuştur. Yusuf, Temizdir Züleyha suçlu Yusuf temize çıkmadan zindandan çıkmayacak kadar onurlu Bir suçluyu affedecek kadar merhametli Züleyha tüm toplumun huzurunda söylemiştir suçunu Tüm eşrafın nazarında yere çalmıştır şerefini Yanlışını sonunda düzeltmiş Toplum önünde adına kara çalınsa da Aşkın önünde temize çıkmıştır bu yüzden gayrın nazarında hor ve zelil de olsa, aşıklar nazarında şerefli ve azizdir Züleyha. O çok çetin bir sınavdan, zorlu bir savaştan düşe kalka, yaralı ama muzaffer çıkmıştır. Yusuf el-Vedud aynası. El-Vedud seven ve sevilen. Bu yüzden Züleyha'nın muhabbeti, ya Yusuf'tan, ya Yusuf'un sahibinden muhakkak karşılıklı. Bilenler için tartışmaya hacet yoktur. Hikayenin sonunda istifar olmasından daha mutlu bir son da olamaz. Zaten Allah'ın böyle bir tevbeye cevap vermemesi düşünülemez. Allah, Züleyha'yı affeder. Buna apaçık delil şudur ki, Züleyha sonu nasıl olursa olsun, Yusuf'la anılır olmuştur. Kısaların en güzelinde, insanların en güzeline adı bitişmiş, onunla beka bulmuştur. Ona bundan güzel ödül mü olur? Öyle ya, Yusuf'a fani dünya dardır. Ona ancak dar bekada kavuşulur. in <gülüyor> تو بیا پناه من باش توی تنهای شکرستم بیا تو که گاه من باش دلم از قربت اینجا بی تو بجوری که نفته بیا می دونم که آدم هنوز از یادت کنم نظرون نگاه آخر آخرین به دائم آشه لفته به خواهش من لستامون نظر تو داشه بباره منو صدا کن ببرم تا لبرون یاد بی تو امروز Bersin Mano Bersin